Risale-i Nur şakkiplerinden Emin, Hilmi, Kamil ve Feyzi'nin bir fıkrasıdır. Risale-i Nur'un kasabalara, cemaatlere berekete medar olması ve ona zarar verenlere tokat gelmesi gibi şahıslara da pek zahir bir surette hem bereket ve hüsn-ü maişet ona çalışanlara ve gaybi tokatlar onun aleyhinde çalışanlara gelmesi bu havalide pek çok hadiseleri var. Biz kendi nefsimizde çalıştığımız zaman pek zahiri bir surette bir hüsn-ü mayşet, bir inayet gördüğümüz gibi, Risale-i Nur'un erkanından nazif, kat'î bir surette haber veriyor ki, üç-dört adam, dünya servetinin hatırı için Risale-i Nur aleyhinde toplanıp münafıkane bir tedbir kurdukları hengamda, üç gün sonra o üç adamın haneleri ve dükkanları yanıp, binler lira zayiatla tokat yediler. Hem bir dessas ve casus adam, Risale-i Nur şakipleri aleyhinde çalışıyordu ki, onları hapse attırsın. Bir gün, serbest olarak, ben bir ipucu bulamadım ki, bunları hapse sokayım. Eğer bir ipucu bulsam, onları hapse sokacağım diye ilan ettiği vakitten, iki gün sonra bir iş yapıp, Risale-i Nur şakirtleri yerinde o, iki sene hapse girdi. Hem bedbat muannit bir adam, şiddetli Risale-i Nur aleyhinde, hem şakirtlerinin bir rüknü aleyhinde bulunduğu hengamda bir iki gün sonra meyhaneye gidip, içe içe çatlamış, orada ölmüş. Bu nevi de çok hadiseler var. Demek Risale-i Nur dostlara tiryak olduğu gibi düşmanlara da saika oluyor. Hem Gavs-ı Azam'ın üstadımız hakkında "Fe inneke mahrusun bi aynil inayeti fikrasile inayet ve teshile daima mazhar olduğuna ve tevafuk Risale-i Nur'un bir madeni bulunduğuna pek çok emarelerden bu bir iki gün zarfında küçük ve latif fakat kat'î kanaat veren cüz'î hadiselerin tevafukatında gözümüzle gördüğümüz inayat-ı Rabbaniye'nin numunelerinden beş altısını beyan ediyoruz ki, onlar bu iki gün zarfında beraber vuku'a gelmiş. Birincisi, dün Üstadımıza Risale-i Nur'a ait üç hizmet lazım geldi. Kimse de yok, bizler de uzakta. Merdivenden inip, bir çocuğu bulup, bizlere göndermek niyetiyle kapıyı açtı. Risale-i Nur'un o üç hizmetini görecek üç şakirdi, fevkalade bir tarzda dakikasıyla kapıya gelmişler. İkincisi, üçüncüsü, Üstadımız aynı bugün Emin kardeşimize dedi: üç dört aydır her hafta karyesinden buraya gelen hane sahibesi gelmedi. Dört ay oldu kirasını almadı. Herhalde haber gönderiniz gelsin kirasını alsın. Dediği aynı vakitte. Dört aydan beri gelmeyen o hane sahibesi kapıyı vurdu geldi, beş aylık kirasını aldı. Üstadımız bu hadiseyi inayetten memnuniyeti için ona uzak bir nahiyeden gelen yuvarlak hiç görmediğimiz ve burada bulunmayan bir küçük ekmeği o hane sahibesine verdi. Aynı vakitte, yirmi dakika zarfında, burada bulunmayan o aynı ekmekten, beş misli iki sene Risale-i Nur'un bir kitabını alıp, mütalasının manevi ücretinin binde bir ücreti olarak geldi ve bir parça aşure çorbasını dahi yine o ev sahibesine verdi. Aynen o aşurenin on misli kadar üç latif ekmek, yine iki sene iki kitabın okumasına binde bir ücret olarak geldi, gözümüzle gördük. Hem bugün, o hane sahibesinin yedi senedir adını bilmediği için üstadımız ona, ismin nedir diye sordu, dedi, Hayriye'dir. Hayriye isminde olmak ile iki saat sonra, Hayri namında Risale-i Nur'un bir şakirdi, haberimiz yokken İstanbul'a gitmiş, hem ticaret münasebetiyle iki mühim şakirtleri dahi gidip, geç kaldılar. Maddi ve manevi fırtınalar münasebetiyle üstadımız, hem onları hem oradaki mühim bir şakirdi için çok merak ediyordu. Bugün o hayri iki saat o hayriyeden sonra kapıyı açtı, geldi. O üç şakirt hakkındaki merakı izale etmekle beraber, üstadın dört aydan beri devam eden tefarik namındaki bir kokusu, bugün bitmiş, kendimiz gördük. Hayrinin bir küçük şişe elinde, işte size tefarik getirdim dedi. İşte bu küçük latif tefarikteki tevafuka, bârekallah dedi. Bu iki gün zarfında bu küçük numuneler gibi, Üstadımız Mu'cizat-ı Ahmediye'nin vesselam vesselâm ile meşgul olduğu için çok numuneler görmüş. Madem iki gün zarfında bu kadar inayatın cilvelerini görüyoruz, Risale-i Nur dairesi içinde dikkat edilse, herkes kendi nefsinde hizmeti derecesinde böyle numuneleri görecektir. Risale-i Nur şakitlerinden Hilmi, Emin, Kamil, Feyzi, Hafızahmet Evet, ben de tasdik ediyorum. Sayit Nursi Feyzi ile Emin diyorlar. Üstadımız olan Risale-i Nur'un ciddi hakikatleri içinde en tatlı bir tevafuku tevafuk olduğu için kardeşlerimize yine bu iki gün zarfında küçük bir iki tevafuku size bundan evvelki tevafuka haşiye olarak yazıyoruz. Evet nasıl ki kelimatta ve kelimata mektubede tevafuk bir kast, bir inayeti hususiyeyi gösteriyor, bazen harika olup keramet derecesine çıkıyor bazen latif bir zerafet veriyor. Aynen öyle de Risale-i Nur'a ait ve üstadımıza ait hadisatta da aynen kastî ve kerane tevafuku akvalde olduğu gibi o ef'alde de görüyoruz. Ez cümle size yazılan dört ay gelmeyen hane sahibesi için emin kardeşimize dedi. Haber gönder tekellümünde onun kapı çalması tevafuk ettiği gibi aynı cümleyi bir gün sonra iki defa okuduğu zaman Emine dediği kelimesi okunduğu anında aşağıdaki kapıyı Emin açtı. Gelmek zamanı gelmeden geldi. İkinci gün yine başka bir adamı okunduğu vakit, Emine dediği kelimesini okuduğu vakit aynı anda yukarı kapıyı Emin açtı. Gelme adetine muhalif olarak geldi girdi. Bu iki tevafuk hane sahibesinin tevafukuna tevafuku gösteriyor ki en cüzi işlerimiz de tesadüf değil, kasti tevafuktur. Hem dört ay evvel, bize bir parça tarhana getiren Risale-i Nur şakirtlerinden Fuad'ın, İstanbul'a gidip 30 gün tehirinden, geç kalmasından endişe ettiğimiz aynı günde, onun tarhanası bittiği aynı günde gelmesi tevafuk etti. Hem aynı günde bir parça tereyağı, biz de üstadımız da bunun bereketini hissediyorduk, bittiği dakikada, onun miktarına tevafuk edip, zannımızca aynı yerden aynı miktar, aynı zamanda geldiği gibi, hem buralarda köylerde kül içinde yapılan bir çörek üstadımızın hoşuna gittiği için sabah akşam ondan yiyip ve 15 gün devam eden ve bittiği aynı günde aynı çörekten onun akrabasından birisi getirdi. Bu tevafukun hatırı için geri çevirmedi, kabul etti. Gözünüzle bu latif tevafuktaki şirin inayatı ilahiyenin cüzi cilvelerini gördük ve anladık ki kör tesadüf işimize karışmıyor. Manidar tevafuk, Risale-i Nur'un kelimatında ve hurufatında olduğu gibi, ona temas eden harekat ve ef'alde dahi manidar tevafuklar var. İnayete temas ettiği için, en cüz'î bir şey de olsa kıymeti büyüktür. Böyle uzun yazmak ve ziyade ehemmiyet vermek israf olmaz. Çünkü manası olan inayet ve iltifat rahmet murattır ve o bahis de bir şükürdür. Risale-i Nur şakirtlerinden emin feyzi. Risale-i Nur eczalarını mahkemeden alıp, bana getirip teslim eden hafız Mustafa'ya hitaptır. Bismihi Sübhaneh ve immî şey'in illâ yusebbihu bihamdih. Esselâmü aleykum ve rahmetullâhi ve berekâtuhu bi'adedi hurufât-i resâilin-nûr. Sen binler safalarla geldin, beni ebedî minnettar ettin ve sadık arkadaşların ile Risale-i Nur'un serbestiyetine hizmetiniz, o derece büyük ve kıymettardır. Değil yalnız bizi ve Risale-i Nur şakiplerini, belki bu memleketi, belki alemi İslamı manen minnettar ettiniz ki, ehli imanın imdadına yetişmeye Risale-i Nur'un yolunu serbestçe açtınız. Ben bir seneden beri seni ve seninle beraber Risale-i Nur'un bu serbestiyetine çalışanları, Hafız Ali ve Hüsrev gibi Risale-i Nur'un kahramanları ile beraber. Manevi kazançlarıma ve dualarıma şerik etmişim. Hem devam edecek. Buraya kadar yoldaki her bir dakika, bir gün hizmette bulunmak gibi beni innettariyle eyledin. Hakim adil namını alan malum zatı ve lehimizde onunla beraber çalışanları, bu hakiki adalete hizmetleri için ahir ömrüme kadar unutmayacağım. Altı yedi aydır onları da aynen manevi kazançlarıma şerik ediyorum. Bana teslim ettikleri risalelerin bir kısmını kardeşlerime cevap vereceğim. Bütününü yazsınlar, onlara hediye edeceğim. Çünkü onlar Risale-i Nur'un bundan sonraki hizmetine tam hissedardırlar. Bu meselede ben Denizli şehrini kendi kariyeme arkadaş edip bütün emvatını ve ehli imanın hayatta olanlarını hem kendim hem Risale-i Nur'un talebeleri manevi kazançlarımıza hissedar etmeye karar verdik. Denizli hapishanesini de bir imtihan medreseniz telakki ediyoruz ve bizimle alakadar hem Denizli'de hem hapsinde umumuna ve hususuna ve tam adaletini gördüğümüz mahkeme heyetine çok selam ve dualar ederiz. Sayit Nursi Bismihi Sübhaneh Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Beşinci nokta Risale-i Nur bu Anadolu memleketine belaların define ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nasıl belayı def ediyor? Onun intişarı ve okunması külli bir sadaka nevinde semavi ve arzî belaların define vesile olduğu çok emareler ve çok hadiselerle tebeyün etmiş. Hatta Kur'an'ın işaretiyle tahakkuk etmiş ve yazmasını ve intişarını men etmek zamanlarında dört defa zelzelelerin başlaması ve intişarıyla durmaları ve Anadolu'da ekser yerlerde okunması bir umumi'nin Anadolu'ya girmemesine bir vesile olduğu Sure-i Vel Asr'ı işaret ettiği halde bu iki ay kuraklık zamanında mahkemenin Risale-i Nur'un beraatine ve vatana menfaatli olduğuna dair kararını mahkemeyi temyiz tasdik ederek tam bir serbestiyetle Risale-i Nur'un intişarı ve okunmasını beklerken bütün bütün aksine olarak men edilmesi ve mahkemedeki risaleler sahiplerine iade edildiği halde, bizi de o cihetçe konuşmaktan men etmeleri ciyetiyle belaların def'ine vesile olan bu külli sadaka-i belaya karşı çıkamadı, günahımız neticesi kuraklık başladı. Biz Risale-i Nur şakitleri dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizden, dünyaya yalnız Risale-i Nur için baktığımızdan, bu yağmursuzlukta dahi o noktadan bakıyoruz. İşte Denizli'de mahkemeye verilen cüz'i bir kısım Risale-i Nur, sahiplerine iadesinin aynı zamanında, burada dahi bir kısım zatlar yazmaya başlamaları aynı vakitte, bu yağmursuzlukta bir derece rahmet yağdı, fakat Risale-i Nur'un serbestiyeti cüz'i olmasından, rahmet dahi cüz'i kaldı. İnşallah yakında benim de risalelerim iade edilecek, tam serbest ve intişarı küllileşecek ve rahmet dahi tam olacak. Haşiye hem aynen öyle oldu, biz gördük. Bismihi Sübhaneh. Esselamu aleykum bi'adedi kataratil matari fi leyletir regaib. Aziz kardeşlerim, size iki puslay leyle-i regaibden altı saat evvel yazdım. Hizbi Nuriye ve Hüsrev'in kağıdı ile teslimden sonra, katiyen benim kanaatimde bir nevi mucizi Ahmediye olarak, iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk, ve her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların akim kaldığı ve herkes me'yusiyetinden derdi i maişet endişesiyle kalben ağlarken, birden Leyla-i Regaib, bütün ömrümde hiç işitmediğim ve başkaları da işitmediği üç saatte yüz defa, belki fazla tekrarla Melek-i Rad'ın bu yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki, en muannide dahi Leyla-i Regaib'in ve Hazreti Risaletin bir derece bir cihette alemi şahadete teşrifinin umum kainatça ve bütün asırlarda nazarı ehemmiyette ve rahmetenlil alemin olduğunu ispat etti ve kainat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi. Acaba dualarımızda Isparta bu memleketle beraberdi. Bu yağmurda hissesi var mı merak ediyorum. Şimdiye kadar çok emarelerle Risale-i Nur bir vesile-i rahmet olmasından bu rahmet ima eder ki her halde bir fütuhatı perde altında vardır ve belki serbestiyetine bir işarettir. Haşiye, sonra tahakkuk etti ki, aynı zamanda hem fütuhatı, hem serbestiyeti perde altında tahakkuk etmiş. Hem burada lemaların verdikleri iştiyak cihetiyle yazıcıların çoğalması, inşallah bir nevi makbul dua hükmüne geçti. Risale-i Nur talebeleri namına, Evet Mehmet, Evet Ceylan, duanıza muhtaç kardeşiniz, Said Nursi Bismihi Subhan'e, Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtuhu, Aziz Sıddık Kardeşlerim, Leyley i Mirac'ın, aynı Leyla-i Regaib gibi, hiç inkar edilmez bir tarzda, bir nevi mucize-i Ahmediye gibi bir kerametini ve kainatça hürmetini gözümüzle gördük. Şöyle ki, nasıl evvelce yazdığımız gibi iki ay kuraklık içinde burada hiç yağmur gelmediği, güya Leyla-i Regaib'i bekliyor gibi, o mübarek gecenin gelmesiyle emsalsiz bir gürültüyle kutsiyetini burada gösterdiği gibi aynen öyle de o geceden beri buraya bir katre yağmur düşmediği halde 20 günden sonra aynen Miraç gecesi birdenbire öyle bir rahmet yağdı ki dinsizlerde şüphe bırakmadı ki bul Miraç rahmeten lil alemin olduğu gibi onun Miraç gecesi de bir vesile-i rahmettir. Hem ehli imanın imanlarını kuvvetlendirdiği gibi Meyusiyetlerini de bir derece izale etti. Hali alemi bilmiyorum fakat hissediyorum ki ehli iman hem harici birkaç tarafta tazikat hem dahili endişeler ve kuraklıktan gelen derdi maişet ve noktay istinadı dünyaca bulamamaktan ehemmiyetli bir meyusiyetin tesiriyle hatta ibadete karşı bir fütur gelmişti. Birden Miraç gecesi burada kerametiyle Leyle-i Reğayb'ın kerametini takviye ederek ehli imana bildirdi ki siz sahipsiz değilsiniz. Kainat kabzasında bulunan bir zatın aleme rahmet gönderdiği bir istinatgahınız vardır diye meyusiyet ve endişelerini kısmen izale eledi. Hem Risale-i Nur'un bir silsile-i kerametini teşkil eden tevafuk bu hadisede hiç tesadüfe havale edilmez bir tarzda üç-dört tevafukla Leyle-i Miraç ve Leyle-i Reğayip hürmetlerinde Risale-i Nur'un da bir hissesi var olduğunu gördük. Birinci tevafuk İbtida ve intihai terakiyatı hayatı Hayat-ı Ahmediye'nin ünvanları olan Leyle-i ve Leyle-i Miraç, bu kuraklık zamanında kesretli rahmette tevafuklarıdır. İkinci tevafuk, bugünlerde Hüsrev'in tevafuklu yazdığı Miraç Risalesini, burada Risale-i Nur talebeleri şevke gelip, aynen tevafukunu, hatta yedi, fakat, fakat, fakat kelimelerinin parlak tevafukunu gösteren nüshaları yazdılar, bitirdiler. Ben de tasih ediyordum. Başkaları da okuyordular. Birden Miraç gecesi kesretli rahmeti ile gelmesi, Risale-i Nur'un yazılması ve Hüsrev'in Miraç Risalesi ve intişarı dahi bir vesile-i rahmet olduğunu talebelerine bir kanaat verdi. İki-üç tevafuk daha var, bize kat'î kanaat veriyor ki, tesadüf içinde yoktur. Doğrudan doğruya, bu muannit zamanda şair-i İslamiyenin ehemmiyetlerini göstermeye bir işarettir. Umum kardeşlerime selam ve miraçlarını tebrik ederim. Elbaki hüvelbaki kardeşiniz Sayit Nursi. Evet üstadımızı tasdik ediyoruz. Mehmet, Mehmet, Osman, İbrahim, Ceylan, Hayri vesaire.